İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.